Arkadaşlar bir Aleykümselen bir sağlasalar sağlar, sağlar. Sağlar. Olmaz. Olmaz Şuraya, Şuraya koy, koy. Yok yo, suyu, yo, suyu değiştirme Arkadaşlar, arkadaşlar başlamak, başlamak istiyoruz, istiyoruz. Ayaktaki, Ayaktaki arkadaşlar başlamak istiyoruz, istiyoruz. Eğer oturursanız başlayacağız, başlayacağız. Bir uyarımız var. Bu, Çocuklardan, çocuklar, çocuklar tarafından, tarafından kadınlar, kadınlar tarafından ses geliyor. Hem de o bayağı, bayağı yüksek, yüksek bir şekilde geliyor. geliyor. Lütfen, lütfen kadınlar, kadınlar çocuklarına sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar. Herhalde, Herhalde kreş, kreş var değil mi? Kreşe lütfen çocuklarınızı, çocuklarınızı teslim edin. edin. Burada, Burada ben, ben kendi, kendi sesimi dahi zor oluyor. duyuyorum. Çocukları, Çocukları ya, ya kreşe, kreşe teslim, teslim edelim yahut Arka tarafa geçirelim. geçirelim. Ücretlerin ödenmesi sonraya kalsın arkadaşlar. Lütfen. Ağzı bıllahi min şeytanın raji'm. Bismillahi r <gülüyor> ve nistayinuhu ve nistaqfiru ve n'ağzı bıll. Billahi min shururi ve yudlil ve illa la ve ve Amma ba'd Bu suikast bombalama olaylarıyla ilgili bunların sebebiyet verdiği müşkilatlarla ilgili bir konu işleyeceğiz. Tabii konuyu normalde iki derste arz edecektik. Fakat durum öyle gösteriyor ki üç derse bölmek zorunda kalacağız. Şimdi güvenden bahsedeceğiz. Güven, Güven istikrar, istikrar, bunun önemi, bunun korunmasının, korunmasının ehemmiyetinden, ehemmiyetinden, öneminden bahsedeceğiz. Sonra bu, bu patlatma, patlatma olaylarına, olaylarına, bombalama olaylarına, olaylarına götüren merhaleler, merhaleler, fikrin merhalelerinden e, bahsedeceğiz. Bu akşamki dersimizin bu konusu bu olacak. olacak. Çünkü bize tanınan vakit, bize tanınan vakit sınırlı. E, e, ikinci, i̇kinci dersimiz de yarın. Bu olayların o, geride, geride bıraktığı, bıraktığı kötü, kötü izlerden, kötü neticelerden, neticelerden bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Bununla Ömerindeki birlikte bunların sebeplerinden, sebeplerinden bahsedeceğiz yarınki, yarınki dersimizde. dersimizde. Üçüncü Bir dersimizde de bu, bu konuyla, konuyla yani, yani buna cevaz, cevaz verenlerin, verenlerin şüpheleri ve buna cevaptan, cevaptan oluşacak. Olacak. O da son, da son dersimizin, dersimizin mevzu olacak. olacak. Şimdi... Emniyet, emniyet ve istikrar, istikrar nimeti arkadaşlar, arkadaşlar emniyet, emniyet ve istikrar, istikrar nimeti büyük bir, bir nimet. nimet insanlar, i̇nsanlar fitne, fitne ve kargaşanın, kargaşanın sıcağından, sıcağından kaçarlar bunun gölgesiyle, gölgesiyle gölgelenirler herkes, herkes bundan faydalanır, faydalanır. İstikrarın, istikrarın nimetinden herkes faydalanır, faydalanır. yöneticiler halk Zengin, Zengin, fakir, fakir erkek, erkek, kadın, kadın herkes, herkes hayvanlar, dahi hayvanlar dahi güven nimetinden, nimetinden faydalanırlar. Ve önce Allah'ın Allah inayeti ve yardımıyla, yardımıyla sonra, sonra da istikrar, istikrar ve, güven ve güven sayesinde hacca gidilir. Mescitler imar edilir. Minarelerden, minarelerden ezan okunur. İnsanlar, insanların insanları, kanları, malları, malları ve ırzları, güven altına alınır yollar, yollar güvende olur, olur. Yollar, yollar güvende olur, güvende olur. Hak, hak, sahibine hak sahibine hakkı verilir, verilir. Alimlerden, alimlerden istifade, istifade edilir, edilir. İlim, ilim talipleri ilim yolculuklarına çıkar. çıkar hastalar, hastalar ziyaret, ziyaret edilir. edilir ölülere ihtiram, i̇htiram edilir. edilir büyükler, büyükler sayılır. sayılır küçüklere merhamet, merhamet edilir, edilir. sılayı Sıla rahim gerçekleştirilir Helal, helal ve, ve haram, haram bilinir istikrar, i̇stikrar ve, ve emniyet, emniyet sayesinde iyilik emredilir kötülükten, kötülükten alıkonur evet, evet emniyet, emniyet ve güven, güven arkadaşlar istikrar, istikrar hem, hem dünya, dünya işleri böylece bununla, bununla istikamet, istikamet bulur hem de ahiret işleri bu şekilde, bu şekilde yola, girer. yola girer ve yüce Rabbimiz bizleri belası herkesi içine, i̇çine alacak, alacak olan bir fitneden sakındırmıştır. Bir fitneden sakındırmıştır. Şöyle, Şöyle buyurur Mealen öyle bir fitneden, fitneden sakının, sakının ki o içinizden o sadece zulmedenlere erişmez. Zulmetmeyenlere de erişir. Arkadaşlar, Arkadaşlar güveni, güveni ve istikrarı sağlamak istikrarı zaruridir. İnsanlar yeme ve içmeden, ve içmeden daha fazla güvene ve istikrara, ve istikrara ihtiyaçları vardır. İhtiyaçları vardır. Bu, yüzden Bu yüzden İbrahim, İbrahim aleyhisselam, aleyhisselam duasında güveni, güveni ve, istikrarı ve istikrarı yeme ve içmeden, içmeden önce zikretmiştir. Şöyle, şöyle demiştir Meala İbrahim, İbrahim de demişti ki Ey, ey Rabbim, Rabbim burayı emin bir şehir yap. yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Rızık olarak ver ona. Ver ona. Çünkü korkunun olduğu bir şehirde yemek de olsa fayda vermez. İnsanlar yemek ve içmelerinden faydalanamazlar. Korku ve kargaşanın olduğu bir yerde yollar kesilir. Böylece erzaklar da ulaştırılamaz. Bu yüzden İslam, yol kesenlere çeşitli cezalar görmüştür arkadaşlar. Ve İslam, zorunlu olan şu beş şeyi koruma altına almıştır. Din, can, akıl, ırz ve mal. Ve İslam, kim bunlar hakkında sınırı aşarsa, tavizsiz cezalar yani hadler getirmiştir bunlar hakkında. Bu zorunlu beş şey Müslümanlar hakkında da olsa veya kendisine ahit verilmiş, sözleşme verilmiş, anlaşma yapılmış, eman verilmiş, daha doğrusu giriş vizesi verilmiş, gayrimüslimler hakkında da olsa değişmez. Şimdi şunun herkes tarafından bilinmesi elzemdir. İdarecilerin Müslüman ülkelerindeki, ...Müslüman ülkelerindeki idarecilerin... ...zulmüne sabretmek gerekir. Selefin yolu ve yöntemi, yöntemi budur arkadaşlar. Yoksa, yoksa... ...eğer sabretmezsek... sabretmezsek ...kan gövdeyi götürür. İnsanlar, i̇nsanlar... ...öldürülürler. Namuslara leke sürülür. Mallar talan edilir. edilir. Tarih, Tarih... ...ibretlerle doludur. Beş veya on, on sene önce... Somali ülkesinde yaşananlar aslında bizler için ibret olması gerekmekte. Müslümanlar şer ve kötülüğü, fesadı her yere yayılan bu idarecilerine karşı ayaklanınca neler olmadı ki? Milyonlarca insan ülkelerini terk edip diğer ülkelere göç etmek zorundak. Zulme sabır, haksızlığa Hatsızlığa sabır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir emridir. Müslüm'ün rivayet ettiği ahir, zaman, ettiği, ahir zaman fitnesinin zikredildiği, zikredildiği Hüzeyv hadisinde Allah, Allah Resulü Rasulü sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benden, benden sonra bir takım, bir takım devlet başkanları olacaktır. Onlar, Onlar benim, benim getirdiğim, getirdiğim hidayetle hidayetlenmezler. hidayetlenmezler. Benim, benim sünnetimi sünnet edinmezler. Onlar, Onlar arasında, arasında öyle bir takım bir adamlar, adamlar vardır, vardır ki onların kalpleri beşer, beşer cismi, cismi içinde, içinde bulunan, bulunan şeytanın, şeytanın kalpleridir. Bitirir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer, sefer Huzeyfe radıyallahu anhu kendisine, kendisine şöyle sorar. Eğer ben bu, bu idarecilere yetişirsem, yetişirsem Nasıl, nasıl hareket edeyim, hareket edeyim? Şerli, şerli insanlar, insanlar. Bunlara, bunlara karşı, karşı nasıl hareket, hareket edeyim diye sorunca olunca, şöyle cevap verir Allah Resulü devlet başkanına devlet başkanını, devlet başkanını dinleyip, itaat et, dinleyip itaat et sırtın, sırtın dövülse dökülse, malın, malın alınsa alın da dinle ve itaat, itaat et, et. Allah, Allah Resulü sallallahu Allah. aleyhi ve sellem şimdi bu, bu nebevi, nebevi emrin, emrin bu peygamber, peygamber emrinin, emrinin iyi düşünülmesi gerekir iyi düşünülmesi gerekir çünkü, çünkü, burada, çünkü burada güven söz konusu güvenin, güvenin sağlanması söz konusu hem de, hem de geriye, geriye kalmış, kalmış olan hayrın, hayrın muhafazası, muhafazası söz konusu bu peygamber, peygamber emrini, emrini sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini, emrini Ebu Zer el -gifari, el Gifari alır ve fitne kapısının, ve fitne kapısının açıcısı olmaz, olmaz. radıyallahu anh İbni Ebi Asım'ın Sünne adlı, adlı kitabında sahih senetli, senetli olarak gelen, gelen bir rivayette, rivayette Ebu Zer, Ebu Zer doğru, doğru yola çıkınca Irak'tan, Irak'tan gelenlerle karşı, e, karşılaşır. Şöyle, şöyle derler, derler kendisine, kendisine sana yapılanlar, sana yapılanlar bizlere ulaştı. ulaştı. Sancağını çıkar sancağın ne manaya geldiğini biliyorsun. Sancağını çıkar istediğin yerden insanlar, çıkar, insanlar sana gelir. Deyince şöyle, deyince, şöyle der onlara Ey İslam ehli yavaş, yavaş olun. olun. Yavaş olun. olun. Ben Allah Resulü sallallahu Allah aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Benden sonra sultan olacak. Onu güçlendirin. Yani izzetlendirin. Her kim de onun zilletini isterse İslam'da bir gedik açılırdır. Şimdi birisi şöyle söyleyebilir arkadaşlar. İdarecilere iyilik Emrettikleri, emrettikleri zaman, zaman itaat, itaat etme, etme bu var. var. Ama, Ama onlar, onlar zulmü, zulmü emret, emret yani, yani zulüm, zulüm yaptıkları, yaptıkları zaman, haksızlık yaptıkları, haksızlık yaptıkları zaman, zaman ha, sabır, sabır etmekte etmek gerekiyor. gerekiyor. Bu, bu hadisler, bu, bu ayetler eee seleften gelen, gelen bu nakiller doğrudur, doğrudur haktır. haktır. Ama bütün, e, biz bunları İslam ülkeleri hakkında, bütün İslam ülkeleri hakkında kullanmamız doğru değildir. Ne kadar doğru olur bilmiyoruz derler. Çünkü derler zamanımızdaki idarecilerin tümü istisnasız İslam dışıdırlar. Kafirlerdir derler. Dolayısıyla onlardan ne işitiriz ne de itaat ederiz ne de herhangi bir şey alırız. Bilakis onlara karşı huruc etmemiz Onları, Onları bulundukları yerlerden, yerlerden izale etmemiz, bizim için, bizim için, hakkımızda için dinin bir, bir emridir, emridir derler. derler. Şimdi, bütün İslam yöneticileri kafirdir hükmünü vermeniz, mutlak olarak bunu bu şekilde vermeniz doğru değil. Bunun münakaşa yeri de burası değil. Belki başka, yani başka bir, ortamda bir ortamda bunun münakası, bunun münakası yapılır. yapılır. Her, Her neyse, bu mutlak, bu mutlak hükmü verdiği, yani verdiğiniz, yani verdiğiniz bu mutlak, mutlak hükmü kabul, kabul ettiğimizi varsayalım. varsayalım. Yani, yani diyelim kendim kendim ki bütün hepsi böyledir. İslam dışıdır İslam ama bu, bu fitneyi, fitneyi körüklemeyi gerektirmez arkadaşlar. Gerektirmez İslam, İslam, İslam ülkede. Çünkü idarecinin küfrü ile ülke halklarını ülke halkları fitneye ve belalara sürüklemek aynı değildir. Şöyle sorsak, fitneyi alevlemek, onlara karşı huruş etmek, yöneticiyi Müslüman yapmakta mı? Günahkarı takva sahibi mi yapıyor böyle bir harekette bulunmamız? Yoksa belaları ve fitneleri daha da mı arttırıyor? Yoksa mazlumun zulmünü mü zulüm arttırıyor? Fitneyi alevlendirdiğimizde dinimizi daha iyi bir şekilde mi yaşamaktayız? Zillet altında, kalan, zillet altında kalan zillet altında kalan baskı altında kalan kâfirler ve günahkarlar, günahkarlar mı? mı? Yok, yoksa yoksa zillet, zillet ve baskı, baskı altında, altında kalanlar, kalanlar bu durumda, bu durumda Müslümanlar mı oluyorlar? Şu geçen 50 seneden, 50 seneden istifade etmemiz, etmemiz gerekir. Değişik İslam topraklarında, topraklarında hükme, hükme ulaşmak, ulaşmak için e, yapılan e, çalışmalar ee, bir takım gayri, gayri meşru, meşru ameliyeler, ameliyeler şeri de arttırmıştır, arttırmıştır, kötülüğü de arttırmıştır ben ve Müslümanların, Müslümanların üzerindeki, üzerindeki zulmü ve baskıyı daha da arttırmıştır. Adaletli ve insaflı bir şekilde bakan şunu görür. Peygamberin yönteminin, yönteminin dışına çıkan grupların, grupların cemaatlerin, cemaatlerin taifelerin, taifelerin hükme ulaşma, ulaşma yolundaki, yolundaki geliştirdikleri siyasi, siyasi ve, güç ve güç kullanma yolu Müslümanlara kötülükten, kötülükten ve beladan, ve beladan başka, başka hiçbir şey getirmemiştir. Mazluma olan zulmü daha da arttırmış, münkeri, kötülüğü, münkeri kötülüğü daha iğrenç bir hale getirmiştir. Büyük Rabbane alim i̇bn Kayyim el Ceviziye şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem münker olan, kötü olan bir şeyi İnkar etmeyi, i̇nkar etmeyi ümmetine, ümmetine kanun, kanun kılmıştır. Zorunlu, zorunlu bir, bir kanun. kanun. Yani, yani münker inkar, inkar edilecek. Kötülük inkar, inkar edilecek. edilecek. Ta, ta ki münkerin, münkerin inkarı inkar ile Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği şeyler gerçekleşsin. Çünkü münkerin, münkerin inkarından hedeflenen bu. Hedeflenen bu. Eğer, Eğer münkerin, münkerin inkarı, inkarı devam eder, eder İbnül Kayyim. İb eğer yani münkerin inkarı münkeri münkeri, daha büyük bir münkeri, bir münkeri gerektiriyorsa, bu iş Allah'a ve Resulüne sevimli olmazdır. Böyle senin, senin inkarı da caiz değildir. değildir. Yani, yani senin, senin inkar, inkar etmen, etmen, etmen neticesinde daha, daha büyük bir, bir müşkilata, müşkilata yol açıyorsa bu, bu inkarın, böyle bir inkarı yapmak, yapmak caiz değildir. değildir. Velev ki Allah o münkeri sevmiyor olsa ve yapanlardan, yapanlardan hoşlanmıyor olsa, olsa bilebilir inkar etmeyeceksinizdir. Buna örnek olarak İbn Kayyim'in sözü devam etmekte. Yöneticiler ve valilere karşı huruç ederek inkar etmeyi örnek olarak verebilirizdir. Bu huruç, bu karşı çıkma, bu silahlı huruç kıyamete kadar her türlü kötülük ve fitnenin esasıdırdır. Ve her kim İslam hakkında ceryan eden, eden küçük ve büyük fitneleri düşündüğünde, düşündüğünde İbn-i Kayyım'ın sözü devam ediyor arkadaşlar. İslam, İslam hakkında, İslam'ın başına, başına gelen felaketleri düşündüğünde, düşündüğünde, fitneleri düşündüğünde, fitneleri düşündüğünde bu esasın zayi edildiğini görür der. Münkere insanlar sabretmemiştir, münkere izale etmek istemişlerdir ama bu iş daha büyük bir münkere sebebiyet vermiştir. Ve devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi Mekke'de münkerlerin en büyüğünü görüyordu der. Ama, Ama değiştirmiyordu. Değiştirmeye, değiştirmeye de o günkü Müslümanların gücü yetmiyordu der. Yüce Allah Mekke'yi Mekke fethetmeyi nasip etti ve Mekke İslam ziyarı oldu der. Devam, Devam eder İbnül Hayyem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi değiştirip onu İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temelleri üzerine iade, iade etmeyi azmetti der. Yani, yani Peygamber, Peygamber s.a.v biliyorsunuz döneminde, döneminde kendisine peygamberlik gelmeden, gelmeden önce Mekke'de ki yağan yağmurlar, yağmurlar, yağmurlar sebebiyle bir sel olur, olur. ve bu sel Kabe'yi yıkar, Kabe yıkar. Akabinde e, peygamberlik, peygamberlik gelmeden önce, önce bu hasıl, hasıl olmuştur. olmuştur ve daha hasıl sonra müşrikler Kabe'yi bina ederler yani, fakat ellerindeki temiz, temiz meblağ Temiz, Temiz para yetmediği, para yetmediği için Kabe'yi Kabe Hicri İsmail'i İsmail, Kabe'nin Kabe e, sınırları içerisine, içerisine sokamazlar. Dolayısıyla, dolayısıyla bu şekilde bina ederler ve Peygamber sallallahu dolayısıyla Allah Ayşe validemize, validemize öyle der. der. Eğer kavminin, kavminin der, der İslamla vatanı yeni, yeni olmuş olmasaydı, olmasaydı Kabe'yi yıkar, onu İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temeller üzerine bina ederdim der. Şimdi böyle bir azim var. Azmeder ama, ama daha, daha büyük, büyük bir fitnenin, fitnenin daha, daha büyük, büyük bir fesadın vuku bulması, bulması korkusu onu bundan men eder. Halbuki Mekke'nin Mekke fethi sonrası buna gücü yetiyordu, yetiyordu Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın. Gücü yetmesine rağmen bunu terk eder aleyhisselatü vesselam. Yani Kureyş'in buna tahammül edememeleri, İslam'a girme zamanlarının yakın olması... Yani küfürden yeni çıkma çıkmış olmaları sebebiyle bütün bunlardan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bu işi terk eder. Ve devam, devam eder İbn Kayyim'in sözü. Bu yüzden der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idarecilere karşı el kullanarak inkar etmeyi inkar etmeye izin vermemiştir. Çünkü bu inkara karşı daha büyüğü doğacaktı. Ve sonra şöyle der, Şeyhülislam'dan yani hocasından nakleder. Şeyhülislam şöyle der, ben ve arkadaşlarım Tatarlar zamanında onlardan bazılarının yanlarından geçerken içki içerlerdi. Yanımdakilerden biri onları kınıyarak yaptıkları bu işi inkar etti. Yani doğru olmadığını söyledi. Şöyle dedim ona, yani arkadaşına söylüyor. Arkadaşı Tatarların içki içmesini kılıyor. Şöyle dedim ona da. Allah'ın içkiyi haram, haram kılmasının sebebi Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymasıdır. allah Teala bundan dolayı içkiyi haram kılmıştır. İçki ise onları bakın şimdi. İçki ise onları yani o Tatarları insanları öldürmekten nesili çoluk çocuğu kadını esir almaktan Malları, malları talan etmekten alıkoyar. Etmekten alıkoyar. Bu yüzden onları, onları bırak. Yani, yani eğer, eğer onlar, onlar içmezlerse, içmezlerse, ayık olurlarsa gidecekler, gidecekler Müslümanları öldürecekler. Mallarını alacaklar, alacaklar, çoluk ve çocuklarını da esir edecekler. Dolayısıyla, Dolayısıyla içkili, içkili halde olmaları daha, olmaları daha. iyi. Şimdi, Şimdi alimlerin delillerle donatılmış, de donatılmış e, bu sözleri bizleri düşündürmesi gerekir. Bilgiler. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de, Mekke'de münkerlerin en büyüğünü, en büyüğünü görmesine, görmesine rağmen değiştirmemesi. değiştirmemesi. Peygamber Sellem orada, orada putları olan, olan kulluğu ibadeti, ibadeti görmekte görmek görmek Mekke'de. Mekke'de. Hicret, Hicret öncesi. Bu, Bu ise ha, ha, hakkında, hakkında ihtilaf, olmayan ihtilaf olmayan büyük bir küfür. Büyük bir, bir, şirk. bir şirk. Buna, Buna rağmen, rağmen Allah Resulü o günlerde, o günlerde bunu değiştirmemiştir. değiştirmemiştir. Çünkü Müslümanların, Müslümanların buna, buna değiş, değiştirecek bunu değiştirecek güçleri ve kuvvetleri yoktur. Ve daha, daha büyük, büyük bir fitneye, fitneye belki sebebiyet verebilirdi. İşte bütün bunlar, bütün bunlar arkadaşlar münkerin, kötülüğün, münkerin kötülüğün değiştirilmesinde, değiştirilmesinde kudret, kudret yani, yani güç yetirebilme ve maslahata, maslahata bağlı olduğu, olduğu ortaya çıkmaktı. Ortaya çıkmaktı. Yani, yani bu münkerin, münkerin değiştirilmesinde, değiştirilmesinde de, Müslümanların bir maslahatı, maslahatı var, mı? var mı? O gün ve acaba bu, acaba bu münker, münker değiştirildiği, değiştirildiği zaman, zaman daha büyük, büyük bir münkere acaba, acaba götürüyor mu götürmüyor mu bütün bunların ölçülüp, ölçülüp düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla, Dolayısıyla kital yani savaşın, savaşın zararı maslahatından, maslahatından daha fazla, daha fazla olursa i̇bn öyledir. öyle der. Kitalin der zararı maslahatından, maslahatından faydasından daha, daha fazla, fazla oluyorsa, oluyorsa bu fitne bu kitalidir. Buradaki, Buradaki zarar, zarar ve maslahat, maslahat da arkadaşlar, da, arkadaşlar e, yani, yani zararda mıyız, karda mıyız, maslahat, maslahat var, var mı yok, yok mu, bunun şer'i mizanla ölçülmesi gerekir. Yani, yani bunun, bunun din, din ile ölçülmesi gerekir. gerekir. Burada, Burada bunu, bunu din ile ölçecek olan insanlar, olan insanlar halktan, halktan insanlar olmayıp, bizler olmayıp, olmayıp hal ve akt, akt ehli yani, yani alimler, alimler olacaktır. Aslında, Aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, aleyhi ve sellemin hayatı, uygulamaları, uygulamaları bizler için her zaman, her zaman örnektir. Her yerde örnek olması gerekir. Olması gerekir. Çünkü bugün, bugün, bugün Müslümanların, Müslümanların hali ve durumu ile Mekke'deki Müslümanların hali, hali ve durumu hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ve sellem münkerlerin, münkerlerin en, en büyüğü olan, puta olan ibadeti görüyor, putlara olan ibadeti görüyor ve buna sabrediyor, davetle meşgul oluyor. Çünkü putların sadece kırılması yetmezdi. O dönemde. Aleyhisselatü Vesselam önce putları onların kalplerinden kırdı, yıktı, sildi, sonra onların önünde o putları parçaladı ve kırdı. Sahabe de İslam, İslam nimeti sebebiyle bu yüzden Allah'a hamd dedi. ham edip şükrediyorlardı. Şimdi bu, bu nebevi hikmet, hikmet nerede? Bugün, bugün ve biz neredeyiz? Şeyhülislam bakın yine şöyle der. Alimler i̇darecilere, idarecilere karşı huruc etmeye izin vermemektedirler. vermemektedirler. Bu husus ehli sünnetin geleneğidir der. Ve yine şöyle der. Bu sebeple cemaati, cemaati bırakmama, bırakmama ve fitne durumunda idarecilerle savaş etmeme, savaş etmeme ehl-i sünnet vel cemaatın esaslarındandır. Devam, devam eder. eder. Heva ehli, ehli ise kimdir, kimdir bu? bu? Mutezile gibileri, cehmiye gibileri, hariciler, idarecilerle olan savaşı dinlerinin esası olarak görürlerdir. Kulasa olarak emniyet, emniyet ve, istikrar ve istikrar büyük bir nimettir. Herkes, herkes bundan faydalanır, faydalanır ve bu, bu yüzden, yüzden de bunun korunması, korunması gerekir arkadaşlar. İşte, i̇şte bu yüzden, bu yüzden bundan, bundan dolayı, dolayı toplumda, toplumlarda ortaya çıkan, ortaya çıkan kötülüklere, kötülüklere karşı karşısı, selefin tavrı ve taamülü nasıldı? Ve taamülü nasıldı? Bizler bu bunu insanlara, insanlara anlatmamız, anlatmamız gerekmektedir. Mesela Allah'ın Allah hükümleriyle hükmetmeme konusunda Selef'in mezhebi yani idarece Allah'ın hükmüyle hükmetmediği zaman Selef nasihatlaşma ile fitne kapısını açmamayı birleştirmiş. Bir taraftan nasihat ediyor, bir taraftan da fitne kapısını, kapısını kapatıyor. Selef kötülüğe mani olmaya çalışmış. Mani olamazsa kötülüğü azaltmaya gayret etmiş selef zulme, zulme sabır gösterilmesi, gösterilmesi eğer elden, elden başka, başka bir şey gelmiyor ise gelirse, bu esnada sakin, sakin bir şekilde Allah'a davet, Allah davet, davet edilmesini tavsiye etmiş, etmiş. Diğer, diğer taraftan, taraftan basiretten, basiretten yoksun, yoksun ilimden yoksun, yoksun harici, mutezili, mutezili ve rafizi akımlardan, akımlardan etkilenen, etkilenen insanlar da kaş yapacağız, yapacağız derken, derken göz çıkarmışlar kasır bina edeceğiz derken Mısır'ı yıkmışlar şimdi bu mukaddimeden sonra bu olaylara götüren fikrin merhalelerinden bahsetmek istiyoruz hiç şüphesiz her müşkilat değişik merhalelerden geçer her müşkilat değişik merhalelerden geçer öyle bir hal alır ki artık çözümü zorlaşır bu olaylar ise bu suikast bu olayları, olayları, patlatma olayları, olayları bombalama olayları, olayları değişik merhalelere uğramış bir fikrin senelisi. Bir fikrin Ve bu, bu e, müşkilata, müşkilata tedavi, tedavi etme arkadaşlar, arkadaşlar ancak, ancak bu, bu fikrin, fikrin bütün, bütün merhaleleriyle ile birlikte bilinmesiyle, bilinmesiyle mümkündür. mümkündür. Ta ki her, her merhale ona uygun e, dini bir dini reçete ile tedavi, tedavi edilsin. edilsin. Şimdi bu, bu ilk, e, ilk merhale bu fikrin ilk merhalesi şöyle başlar. İdarecilere karşı halkı kışkırtma merhalesidir. Ve bu fikre karşı olan alimleri kötüleme ve itibarlarını sarsma. Zalim idarecilerin düşürülmesiyle dinin ancak var olabileceği inanç. Diyorlar ki, yani zalim idareciler Le birlikte, birlikte biz dinimizi, dinimizi yaşayamayız. yaşayamayız, yaşayamayız. Ve bu e, şekilde düşünürler ve inançlarını, inançlarını, fikirlerini e, idarecilerin inançlarını yanlışlarını inançlarını bu şekilde insanlara aktarmaya başlarlar. Ve, ve etbalar bu fikir üzerine yetiştirilir. Aslında bu, bu fikir arkadaşlar e, böyle, böyle bir e, e, e, uslup. Kur'an'la ve, ve sünnetle, sünnetle çatışmaktadır. Kur'an'a ve sünnete terstir. Çünkü Bir bakın Allah Teala ne buyurur? İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Bir millet kendi, kendi durumlarını, durumlarını değiştirmedikçe, değiştirmedikçe Allah onların durumlarını onların değiştirmez. değiştirmez. Bakın, bakın burada Allah, Allah meseleyi, meseleyi idareciyle, idareciyle sınırlı kılmamış. kılmamış. Yani, yani bir millet, millet idarecilerini değiştirmedikçe Allah onları, onları değiştirmez, değiştirmez dememiş. Kendilerini değiştirmedikçe, akidelerini, değiştirmedikçe, akidelerini düzeltmedikçe, düzeltmedikçe, amellerini ıslah etmedikçe Allah da onları değiştirmez. onları değiştirmez. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'in ve, ve Hakim'in hasen bir senetle rivayet, rivayet ettikleri, ettikleri hadiste şöyledir. Hadis şöyledir. İslam'ın halatı der Lif lif, lif lif kopacaktır. İslam'ın halatı İslam lif, lif lif kopacaktır. Her, her lif, lif koptuğunda insanlar, insanlar bir, sonrasına bir sonrasına tutunurlar. tutunurlar. İlk, İlk kopacak, kopacak olan lif hükümdür. Son kopacak, kopacak olan, olan ise namazdır. Şimdi bu, bu hadis, hadis şuna ha, delil yani, yani hükmün, hükmün gitmesinden, gitmesinden sonra, İslami idarenin gitmesinden sonra, gitmesinden sonra dini birçok bir ibadet kalacak, kalacak. din, din kalmaya, kalmaya devam edecek. edecek. Çünkü, Çünkü hüküm, hüküm harap olacak, olacak. kopacak, kopacak olan, olan ilk lif, lif. İlki, hüküm. ilki hüküm. Bir şeyin, şeyin evveli gitmesiyle, gitmesiyle kendisi, kendisi katı surette, surette toptan gidip, gidip kaybolmaz. Dolayısıyla, Dolayısıyla mesele onların onları dedikleri, dedikleri gibi değil. değil. Yani, yani hükmün, hükmün gitmesiyle din toptan gitmemiştir. gitmemiştir. Bunu hadis söylüyor, hadis söylüyor şekilde. Şekilde. Tabii, e, bu şekilde. Tabi bu lehçeyi, lehçeyi kullanmamız, kullanmamız, bu şekilde konuşmamız, konuşmamız İslam dine harici kanunlarla hükümetmeye cevaz, cevaz vermemiz manasına, manasına gelmesin. gelmesin. Bu meseleyi hafife, hafife aldığımız manasına, manasına da gelmesin. gelmesin yanlış anlaşılmasın. Her, Her küçük, küçük ve büyükte de, de, dinimiz, dinimiz hakemdir, hakemdir. arkadaşlar. Ama, Ama buradaki kastımız bu bozuk fikir sahipleri, bozuk fikir sahipleri Müslümanların, Müslümanların sahip oldukları yani bozuk, bozuk, fikir, oldukları, yani bozuk, bozuk fikir bu bozuk, bozuk fikir, fikir Müslümanların sahip oldukları güç ve, ve kuvveti artık işlemez hale getirdi. Müşkülat bıraktı. Bu serap arkasında çokça çok ömürler zayi edildi. İlim talep, talep edilip, edilip Kur'an Kur ve sünnet, sünnet öğrenileceği yerde, yerde insanları, insanları İslam'a davet edecekleri yerde, yerde yöneticileri, yöneticileri eleştirmeyi, eleştirmeyi meslek edindi insanlar. Daha fazlası, daha fazlası gençler. Peki sonuç? sonuç ne dini, dini öğrendiler, öğrendiler ne de bir idareci, idareci değiştirebildiler. Sonuç bu. Ve bu, bu taife aynı, aynı zamanda bu merhalede Kendilerine muhalif olan alimleri de karalamaya başladılar. Bu devletin müftüsü dediler veyahut bunların güncel olaylardan haberi yok dediler. Bunlar idarecilerin elinde oyuncaktır dediler ve alimlere daha nice yakıştırmalar yaptılar. Ve böylece bu suikast ve patlatma olaylarına götüren temelin ilk tuğlasını koymuş Sonra bunu ikinci merhale, merhale başladı. başladı. Bu, Bu fikri, fikri temellendirme merhalesi. İlk merhale, merhale atıfi, hamasi, duygusal, duygusal bir merhale iken bunu, bunu ikinci merhalede inanca çevirdiler. Akideye, akideye çevirdiler. çevirdiler. Gençlerle, Gençlerle alimlerin arasındaki bağı, bağı tamamen kopardılar. Güvenilir, güvenilir değillerdir diyerekten tamamen, tamamen kapardılar sonra, sonra da, da kurallarını kuralları koymaya başladılar. başladılar temellerini atmaya, atmaya başladılar, başladılar bu fitnini bütün, bütün yöneticilerin kafir olduklarını söylediler olduklarını ve bu, bu hususta, hususta Kur'an ve sünnetten, sünnetten deliller getirmeye çalıştılar, çalıştılar. Ahmed İbni Hanbel İbni, İbni Teymiye İbni, İbni, İbni, İbni Kayyim, Şatibi ve, ve diğer alimlerin sözlerini, sözlerini delil olarak sundular, olarak sundular. Ve fikirlerinin bu şekilde temellerini atmaya başladılar. Ancak getirilen bu e, kurallar arkadaşlar düşünüldüğü zaman yöneticiler bir tarafa Müslümanların çoğu dahi bu kuralların uygulanmasıyla kafir olmaktı. Yani bu şekilde zalimce uygulanmasıyla bırakın idarecileri Müslümanların bir çoğu dahi kafir olmaktı. Mesela bu kurallardan bir tanesi şu. Kim bir masiyet, bir günah tanzim eder, düzenlerse o kişi o masiyeti, o günahı helal kılmıştır. Dolayısıyla masiyeti helal kılmasıyla, günaha helal kılmasıyla kafir olmuştur. Mesela buna bazı İslam ülkelerindeki faizle alışverişi örnek olarak gösterirler. Faizle alışveriş yapılıyor derler. Faiz vardır bazı İslam ülkelerinde derler. Dolayısıyla ee, bu masiyeti, günahı tanzim etmek demektir, düzenlemek demektir. Bu da küfürdür derler. Veya şöyle derler, kim bir günahı açığa vurursa onu helal kılmıştır. Dolayısıyla kafir olmuştur. Günahı açığa vurursa. Gizliden yaparsa, gizliden yaparsa bir şey olmaz derler. Ama açığa vurursa açıktan günah işlerse bununla yöneticileri kastetmişlerdir. Fakat bu kurallar maalesef Kur'an ve sünnetten uzaklaştırılarak ...ve selefin anlayışından... ...hariç bir şekilde koyulmuş kurallar. Çünkü bu kurallardan hakimler ve yöneticiler selamet bulamayacağı gibi... ...Müslümanların çoğu da tekfirden nasiplerini bolca alacaklar. Peki o zaman... ...haricilerin büyük günah sahibine kafir demeleriyle... ...bu kuralın arasındaki fark ne? Onlar da, hariciler, hariciler de büyük günah işleyen Müslümana de kafir demekteler. demekteler. Peki Çünkü onunla bunun arasındaki fark ne? Kendileri, kendileri her ne kadar bir takım bir nazari, nazari farklar olduğunu, olduğunu söyleseler, söyleseler de, de hakikatte bu görüş, görüş haricilerin mezhebine dönmektedir. Mesela şöyle bir kural koyarlar, her kim güvenlik kurulunu, Birleşmiş Milletleri kabullenirse o kişi kafir olur derler. Bu şekilde, mutlak olarak, buradaki kabullenmenin hangi manaya geldiğini sınırlandırmadan, Müslümanların kuvvet ve zayıflıklarını göz önüne almadan, gayrimüslim ülkelerin güç ve kuvvetlerini göz önüne almadan, maslahata ve zarara bakmadan, bu hükmü mutlak olarak ve kolay bir şekilde basitçene verirler. Biraz önce de dediğimiz gibi arkadaşlar bu kurallardan, bu kailelerden hiçbir idareci selamet bulamayacağı gibi halkların çoğu da selamet bulamaz. Dolayısıyla okul müdürleri, üniversitelerin dekanları, İslam üniversitelerde de buna dahildir. Hükümet dairelerinde çalışanların hiçbiri bu kailelerden, bu kurallardan selamet bulamaktı. Yani hepsi dolayısıyla onların görüşüne göre kafir olmaktı. Peki şöyle sorsak, sorsak, acaba Selef alimleri, Emevi ve Abbasi halifelerinin bir çoğunu tekfir edip onları İslam dairesinden, dairesinden dışarı çıkarmışlar mıdır? çıkarmışlar mıdır? Çünkü onlar da insanların mallarını talan etmişler ve aralarında sahabeyi öldüren yöneticiler de var. Mesela Haccaç, El-Takafi. Bakın bu fikrin etkisinde, etkisinde kalan gençlerden, gençlerden bir tanesi, bir tanesi Mekke'de, Mekke'de diyor Kabe imamlarından, i̇mamlarından birisinin Allahümmaslih vulate umurul muslimin. Şimdi imam namaz, namaz kıldırıyor. kıldırıyor. Teravih, Teravih namazında, namazında Allah'ın diyor Müslüman idarecileri, idarecileri idare ıslah et, et Düzelt şeklinde dua, dua ediyor. ediyor. Diyor, diyor ki İmam bu sözü söylediği için bu duasıyla kafir olmuştur. Peki nasıl buna geliyor? Bakın ne diyor? İmam diyor bu sözüyle onların Müslüman idarecisi olduğunu kabul etmekte. Bu da onları tekfir etmediğine dair delildir diyor. Bu haliyle tağutları inkar etmemekte. Tağutları inkar etmeyen Allah'a iman etmemekte. Bu yüzden, yüzden onların, onların arkasında, arkasında amin, amin diyen de kafir, kafir olmalı. Şimdi, Şimdi peki, peki bunun, bunun kuralı ve dayanağı, dayanağı nedir? Şu. şu kafirin, kafirin kafir olduğunu söylemeyen, olduğunu söylemeyen kafirdir, kafirdir. Kuralı. Kafirin, kafirin kafir olduğunu söylemeyen, söylemeyen kafirdir kuralı. Yani, yani kafiri tekfir etmeyen o da kafir. Da kafir. Dayandıkları, Dayandıkları kurallı kural bu. Peki, peki bu kuralı biz yani, yani herkes, herkes keyfi, keyfi yani, yani nasıl, nasıl isterse, isterse o, şekilde o şekilde mi uygulayacak? uygulayacak. Yani, yani iştihadi olarak iştihad ediyorsun, ediyorsun ki bu bizler hakkında, hakkında caiz değil. değil. Ama, Ama iştihad birimizin ettiğini varsayalım. varsayalım. Geliyorsun, Geliyorsun tekfir, tekfir ediyorsun, ediyorsun birisini. Tekfir ediyorsun, birini, tekfir ediyorsun, ediyorsun birini, tekfir bu kafirdir diyorsun. diyorsun sonra da siz de tekfir etmelisiniz diyorsun. Eğer tekfir etmezseniz siz de kafirsiniz diyor. Kafire tekfir etmeyen kafirdir. Şimdi bu kural arkadaşlar tabi hep yanlış yerlerde kullanılmaktır. Kur'an ve sünnette küfrü gelen küfrü açık olan Allah'ın ve Resulünün zikrettiği tayin ettiği Firavun, Ebu Leheb ve buna benzer insanların küfrünü kabul etmeyen hakkında yani Allah'ın küfürle ee, Allah'ın Allah tekfir, tekfir ettiğini, Resul'ün tekfir, tekfir ettiğini sen de tekfir edeceksin. Ama, ama iştihadi konular, konular mesela ulema, ulema ihtilaf, ihtilaf etmiş. etmiş. Namazı terk eden insanın, insanın tekfiri, tekfiri meselesi. meselesi. Şimdi namazı terk eden kişiyi tekfir, kişiyi tekfir etmeyen, etmeyen, şimdi birisi, birisi geliyor birisi diyor, bir diyor ki namazı terk, terk etmeyen, alimlerim sözü söz olur mu? bu mezheb, İmam Ahmed'in bir mezhebi. Namazı terk etmeyen, namazı terk eden, namazı terk eden kişi kafirdir. Kâfirdir. Dolayısıyla, Dolayısıyla de, sen de geliyorsun, diyorsun bak namazı terk etmeyen namazı terk eden kafirdir dolayısıyla sen de kafir olduğunu söyleyeceksin kafir olduğunu söylemezsen sen de kafirsin bu doğru değil bunu hiç kimse söylememiş bunlardan başka her kim eğer böyle birisini tekfir ederse hem delillere hem de büyük alimlerin ehli sünnetin yoluna yöntemine ters düşmüştür bu haliyle Kişi haricilerin büyük günah sebebiyle tekfir etmelerinden daha büyük bir hataya, daha büyük bir curuma kendisini düşürmüştür. Şimdi üçüncü merhalede maalesef bu gençler bu kurallara ve bu usullere inanırlar ve zanlarınca zanlarınca, zanlarınca dine inanç, din, özür özürlerimiz, dine hizmet babından kendilerini feda ederler. Üçüncü merhale, merhale bu. Bombalar taşıyan kamyonlara binerler, binerler hem, hem Müslümanları, hem de, müslümanları, hem de kendilerini, kendilerini bu şekilde katlederler. Lisanı halleri sanki şöyle der, Allahu Ekber, yarın, yarın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla karşılaşacağız derler. Der. Subhanallah diyoruz. Yanlış anlayış ve yanlış, anlayış ve yanlış yorumlar, yorumlar, yanlış, yanlış tevil, ehl Sünnet'in yolundan, yönteminden, yönteminden ayırma, insana neler yaptırmaktı. Bu bize Ali, Ali radıyallahu anh'un katili olan Abdurrahman İbn-i Mulcem. Mulcem'i hatırlatmakta, Abdurrahman İbni i Mulcem. Ali, Ali radıyallahu anh'yı öldürmekle Allah'a Allah yakınlaşmaya, yakınlaşmaya çalışan bir kişi. Onu, onu öldürecek, öldürecek ve Allah'a Allah daha yakın olduğu, daha, daha yakın, olduğunu yakın olduğunu hissedecek. Peki Ali kim? Radıyallahu anh'ın müminlerin, müminlerin Cennetle Cennet müjdelenmiş bir sahabe. sahabe Hakkında birçok fazilet sahib sahib fazilet sabit olmuş. Sahib Hasan ve Hüseyin'in Hüseyin babası. Peygamber, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den parça olan Fatıma'nın Fatıma kocası. Fatıma Ali radıyallahu anh'ın Bakın bütün bunlara rağmen i̇bn Mulcem katlediyor. Ali radıyallahu anhıyor. Sonra yakalanıyor. yakalanıyor. Kendisini öldürmek, öldürmek isteyenin tutacaklar, tuttular, öldürüyorlar. Yavaş, yavaş yavaş öldürmesini, öldürmesini tavsiye ediyor. Diyor, diyor ki, beni parça parça, parça, parça kes. Tek bir, bir vuruşla vuruş beni öldürmedir. Parça parça, parça parça kes. kes. Ta ki Allah'ı Allah daha fazla zikredeyim Arkadaşlar. Bütün bunları, Bütün bunları anlatmaktan anlatmak amacımız, bu fikirleri, bu fikirlerden gençleri uyarmak, sakındırmak ve bunlara çağıranlardan, onları aldanmaktan sakındırmaktır, uyarmaktır. Çünkü bu tür düşüncelerin, bu tür fikirlerin eyleme dönüştürülmesi neticesinde birçok suçsuz insanın, gayrimüslimanın kanı akmış, ve bu sebeple Müslümanlar üzerindeki baskı ve zulüm daha da artmıştır dünya üzerinde. Diyorum ve burada sohbetimi mi? bitiriyorum. Herhalde bana ayrılan vakitte burada bitiyor. bitiyor. Ee, önümüzdeki yarınki dersimizde e, bunların geriye bıraktığı kötü etkileri, kötü neticelerinden bahsedeceğiz. Son olarak da e, bu fikrin sahiplerinin bir takım, Bir takım şüpheleri var. Bunlara cevap vermeye, vermeye çalışacağız. Fakat ki la ilaha illa